Robin Hood e, modern Robin Hood ya da bankaların Robin Hood'u adıyla da bilinen e, antikapitalist bir aktivist e, katalan e, en 2006-2008 arasında e, 39 bankadan 68 farklı kredi alarak e, işte evini yenileyeceğim, araba alacağım vesaire vesaire deyip e, yaklaşık e, 500 bin dolar yani yarım milyon euroluk kredi e,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 röportaj yaptık. Onun bir kısmını işte bugün bir kısmını bildiğim kadarıyla yarın, yarın yayınca ikiye Bilmiyorum. böldük evet. Evet. E, yani e, bir sonraki programda Enek'in bahsettiği bazı işte e, oluşumlar var. Çok detaylı röportajda üzerine geçemediğimiz onlardan bahsederek devam edeceğiz. Ama e, ben daha fazla uzatmayayım e, ve e, söyleşi güvenim bence. İlginç bir söyleşi olacak ki işte de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 Sonuçta bir yerde. Yani <gülüyor> nerede olduğunu söylemeyeyim ama eee karşılaşıyoruz yani orada burada. Evet, çok ilgi çekici. Tamam o zaman yayınlıyoruz benge. Çok teşekkür ederiz. Yok e, benim siz Umarım aynı e, yani fayiz ve nefes olsun. E, bunu yapan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 Uh, hi Henrik, how are you? Merhaba Enric, nasılsın? Hi. İyiyim, merhaba. Um, so it's really nice of you Bize katılmayı ve bizimle and, uh, bu sohbeti, bu röportajı yapmayı kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Um, Bugün seninle, um, senin de bir parçası olduğun are, today, Katalunya İntegral Kooperatifi deneyimini konuşmak istiyoruz. Bu bağlamda özellikle bu kooperatif ağında kullanılan and, uh, alternatif para birimine de değinmek uh, istiyoruz. Önce Katalan with Integral uh, Kooperatif'in how the, hikayesiyle uh, tariyle başlamak istiyorum. Nasıl başladı the, ve senin ilişkilemen nasıl Katalan oldu? Katalan Integral Kooperatifi 2010'da başlatılan bir süreç. Aslında yıllar süren bir sürecin üzerine 2006-2007 yıllarında Büyümeme hareketiyle, Diggo hareketiyle başladı. Bu esnada Katalonya Büyümeme hareketi ağını kuruyorduk.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 Ya da yüksek kiraları veya diğer harcamalar yapmak zorunda varsa buna göre ayarlama yapılıyor ücretlerinde. Okay, okay. Anladım. Evet. Uh, yeah. so yani şu anda yaklaşık 50 kişi var kooperatif uh, uh, ağı için bu gibi işleri yapan. Belki bugün itibariyle sayı azalmış olabilir ama 2013-2016 arası sayı böyleydi. Okay. So, and... Anladım.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 Uh, this is the first kooperatif olmak için zaten en az 3 kişi gerekiyor ama bu 700 oluşumun içindeki birçoğu sadece 1 bir ya da 2 kişilik birimler. Yani formal olarak kooperatif değiller ama yine de öz yönetime dayalı girişimler.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 Peki bu adalar alan 700 oluşum, bunların çoğunluğu gıda alanında mı çalışıyor yoksa başka sektörlerde faal olan yapılarda var mı? Başka sektörleri de kapsıyor mu integral kooperatifi?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 Mesela ayda bir veya iki kere belli bir bölgede üretilen gıdanın başka bölgelerine iletil, iletildiği, dışarıdan gelen gıdanın da toplanarak o bölge içinde dağıtıldığı, kooperatifler arasında bir tür dairevi dağıtımın yapıldığı gıdan nakliyeleri organize ediliyor. Okay, okay. <gülüyor>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 Bir de uluslararası seviyede işte ve daha geniş bir kooperatif ekosistemimiz var. Fair Coop, o da integralle aynı vizyonda ilerliyor. Fair Coop üzerinden uluslararası bağlantılar yoluyla bu konuda ilerleme sağlamak mümkün ve daha kolay olabilir. Okay.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 İlginç, çok ilginç bir söyleşi. Açık radyo. Pengi Akbulut devam ediyor. Peki bu binaya bakım karşılığında barınma hakkı verilmesi olayı. Bu yasal mı? Yani formal olarak yasada yazan ve tanınan bir şey mi? Örneğin bir gün gelip de binadan atılma tehlikesi yaşarlarsa kullanılabilecek yasal bir dayanak var mı? bu Evet, evet. Hatta buna bir yapı da verilmiş durumda. Kira sözleşmesinde kiranın parasal miktarı değil, karşılıklı içeren belli şeyler yazılıyor. Örneğin binanın yapısının iyileştirilmesi, binadaki belli bir aksaklığın tamir edilmesi falan gibi. Vay be güzelmiş. Son bir sorum var bu konuda. Konut kooperatifleri bağımsız olarak mı kuruluyor yoksa genellikle mevcut üyeler arasından mı çıkıyor? İşte gıda kooperatifinin, mobilya kooperatifinin üyeleri bir süre sonra barınma konusunda bir şeyler yapalım mı dedi bugüne kadar yoksa kendisi ayrıca zaten konut kooperatifi olarak işleyen yapılar sonradan size katıldı? Üyeler farklı seviyelerde özel birimler. <gülüyor> Bu birçok şeye bağlı. Proje nasıl başlamış, proje kimler üye olmuş, proje nasıl bir karar süreciyle oluşmuş vesaire. Mesela integral'in kolektif kararıyla ile başlanmış bir ortak proje mi? Yoksa üyelerden herhangi birinin bağımsız girişimi mi? Bunların hepsi o projenin özellik seviyesini etkiler. Bu aynı zamanda şu demek. Integral kooperatifin parçası olarak başlamış bir proje, sonra da integralden ayrılıp tamamen bağımsız bir birim olmayı da seçebilir. Tabii ki üyeler bu kararları vermekte tamamen özgür. Bazen de tam tersi oluyor. Bağımsız başlayan bir girişim daha sonra integralin parçası olmak isteyebiliyor. Şimdi biraz daha para ve finans kısmına geleceğim. Hem integral'in kendi para birimi ve bu para birimine neye yaradığıyla ilgili hem de Ağ'ın kendi bankası, banka demeyelim de borç verme mekanizması olduğunu biliyorum. Onunla ilgili sorular sormak istiyorum. Eko ile başlayalım. Eko nasıl işliyor anlatabilir misin? Eko... Nasıl kullanılmaya başlandı? Avro ile değiş tokuş nasıl yapılıyor? Kullanım kuralları neler? Ben arda yine sorular soracağım. Sen anlattıkça, neden Eko diye bir şey var? Ne işe yarıyor? İntegralin hangi sorunlarının çözmesine yarıyor? Eko nasıl çalışıyor? Unsurluyorsun. Evet. Peki, Eko karşılıklı alacaklılık ilkesine dayanan bir sistem. Yani sıfır ile başlıyorsun. Eğer bir şey ürettiysen, artıya geçiyorsun. Eğer tüketiciysen, tüketiciysen de eksi bakiyeye geçiyorsun. İnsanlar yerel ağlardan birini veya geniş integral ağının parçasıysa ekoya katılabiliyorlar. Böylece ürünlerini eko ağında yayabiliyorlar ya da birbirlerinin ürettikleri ürünleri Eko bazında değiş tokuş edebiliyorlar veya ihtiyaçlarını talep edebiliyorlar. Bunun dışında... İntegral Kooperatif'in altyapısında ekonomik kullanımını yaygınlaştırmaya dönük bir takım karar ve uygulamalar da var. Mesela bir süre önce A'dan elde edilen kişisel gelirlerin en az %50'sinin eko cinsinden ödenmesi kararı verilmişti. Bu daha sonra %30'a çekildi. Böylece kooperatif için çalışanların Eko'yu kullanmasını sağlamış oluyoruz. Ya da mesela A içindeki bir gıda kooperatifi tüm ürünlerinin Eko ile satın alınabilmesine yönelik bir pratik uyguluyor. Ama bu uygulama aynı zamanda şu anlamada geliyor. Eğer bu gıda üreticileri girdileri için Eko bozdurup avro’ya geçmeye ihtiyaç duyarsa, bunu ağdaki kooperatifler avro bazlı bir fonu ortaklaşa oluşturarak sağlamak durumundalar. Bu tür pratikleri senelerdir uyguladık ve hala da uyguluyoruz. İşe yarıyorlar. Eko'ya da erişimi olan herhangi biri bunu en azından gıda satın almak için kullanabiliyor. Ya da ağ üyelerinin ağa ödemesi gereken ücret Eko ile ödenebiliyor. Alternatif paranın kullanımının yaygınlaşması açısından önemli bir faktör, daha önce de bahsettiğim sokak pazarları oldu. Sokak pazarlarında yeni katılanları ya da ağın üyesi olmayanları alternatif paraya çekmek de daha kolay oluyor. Pazarın olduğu gün alışveriş yapabilmek için insanlar avro bozdurup eko alıyorlar. Normalde eko alındığı gün harcanması gereken yoksa değerini kaybeden bir para, ama sokak pazarlarında alınan EKO ile A'dan daha sonra da alışveriş yapmaya devam edilebiliyor. Bu da EKO'nun daha yaygın kullanılmasına yardımcı oldu. Bildiğim kadarıyla EKO tek yöne değişim olan bir para. Yani Avro'yu EKO'ya çevirebiliyorsun ama EKO'yu Avro'ya çeviremiyorsun. Evet doğru. Bunun tek istisnası var. Yani Eko'yu Avro'ya çevirme hakkı olan tek grup az önce bahsettiğim gıda üreticileri. Bu üreticilerin giderlerinin sadece bir kısmı Eko cinsinden ama tüketiciler bu ürünlerin karşılığında tamamen Eko'da verebilir. Aradaki farkı da kooperatifler a, a karşılıyor. Az önce anlattığım gibi. <gülüyor> Bildiğim kadarıyla hedeflerinizden biri de ağ içinde yer alan oluşum ve kooperatiflerin kendi içinde mal ve hizmet değiş tokuş etmesi, ihtiyaçlarını mümkün olduğunda kendi aralarında karşılayabilmesi. Böylece de dayanışma ekonomisi cephesinin daha kuvvetli ve kendine yeter hale gelebilmesi, piyasa ve devlete karşı daha dirençli olabilmesi. More or uh, protected against the market and the state. So um, do they do that? Bu olabiliyor mu? Ne derece uh, olabiliyor? Ve burada eko'nun rolü nedir? In, Örneğin in A üyeleri kendi so, aralarında they, uh, ürün alışverişi yaparken eko kullanmak uh, zorundalar mı? Um, uh, da, kullanır kullanırlarsa da ne kadar, ECO? kadar ECO? kullanıyorlar? Uh, A içindeki ekonomik mücadelenin dayandığı temel mefhum, komünel bir ekonominin geliştirilmesi ve desteklenmesi. Yani parasal değiş tokuşun ihtiyaçlara dayalı olması, bunları karşılamak için yapılması. Bu da en kolay yerel topluluklar ölçeğinde yapılabilir. İnsanların birbirine güvenmesinin ve bir şeyler paylaşmasının daha kolay olduğu bir ölçek. İkinci adım ya da seviye mübadele ise senin de bahsettiğin ağ içindeki oluşumlar arasındaki alışveriş. Ağ üyeleri birbirlerinden bir takım ürün ve hizmetler alıyorlar. Bu bazen bir sokak pazarında ya da buna benzer bir yerde de olabiliyor. In a bir sonraki or, adımsa Eko, like e, alternatif bir para, is bir, is means means bir para birimi ve toplumsal bir para birimi Eko aracılığıyla mübadele yapmak ağda yaratılan part değer ağ içinde, değerin ağ içinde sure that the kalmasını the sağlıyor. The, the Gayet tabii gelen mübadelelerinin ne kadarını eko üzerinden yapacaklarına karar vermekte özgürler. Ama bazen a, a arz edilen ürünlerin ne kadar eko, ne kadar avro ile alınabileceğine ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. <gülüyor> en az yüzde şu kadarı eko ile ödenmeli gibi. Çünkü bazen insanlar ödemelerin çok çok küçük bir kısmını eko ile ödemeye meyledebiliyorlar. Biz de eko kullanımını artırmayı istiyoruz bu şekilde. Daha yakınlarda ise aynı bakış açısıyla küresel ve dijital bir alternatif para birimi olan Faircoin geliştirildi. Avro kullanımı mümkün olduğunca azaltmak ve kullanımını ve kooperatifler ve farklı kooperatif ağları arasında hatta bu ağların üyesi olmayan insanlarla da daha çok değiş dokuş yapılmasını desteklemek için. Son olarak tabi Avro bazlı mibadeli de var ama bu ne kadar bireysel değil ortaklaşa yapılırsa o kadar iyi. Yani ortak karar verdiğimiz projeler ve hedefler için kullanılacak ortaklara oluşturulmuş, ortaklaşa oluşturulmuş bir Avro fonu gibi böyle bir fon politik olarak da kullanılabilir bazı eylem stratejilerimiz için. Yani burada bir öncelik sıralamamız var ekonomik mübadele biçimleri arasında. Farklı oluşum ürünleri kendi aralarında mübadele ederken doğrudan takas olarak değişik tokuşları değil, ECO ile fiyatlandırılmış olan ürünleri satışa çıkarılmasından bahsediyorum. Ve örneğin başka ko bir kooperatif tarafından girdi olarak alındığı durumlardan. Burada bir fiyatlandırma mekanizması var herhalde ama herhalde bu kapitalist piyasa fiyatı oluşturulması gibi işlemiyor. Peki nasıl buradaki fiyat mekanizması, birbirlerine bir ürünün ne kadardan vereceklerine nasıl karar veriliyor? Burada gözetilen ilkeler ya da önemsenen değerler nedir? Gıda kooperatifleri bağlamında tüm katılımcılara sunulan fiyatların belirlendiği bir mekanizma mevcut. Fiyatlara gıda koordinasyon grubuyla gıda üreticileri beraber karar veriyor. Üreticilerin kendi aralarında vardıkları kararlarla belirlenen fiyatlar da oluyor. Bu işin daha kamusal olan tarafı. Daha bireysel alışverişlerde ise herkes istediği fiyatı belirleme konusunda özgür. Ama herkesin sunduğu ürünlerin ilanı ayda yaygın, ada yaygınlaştırıldığından ister istemez birbirinden etkileniyor tabii insanlar ve fiyatlar birbirine yaklaşıyor. İnsanlar diğerlerinden daha pahalıya satmak istemiyor mesela aynı ürünü. Yani bu ürün fiyat ilanının fiyatları herkes için saydamlaştırması Fiyatları birbirine yaklaştırıyor. Bunun dışında <gülüyor> emek zaman referanslı fiyatlama yapanlar da var. Belli bir hizmete giden emek miktarını zaman üzerinden belirliyorlar. Bir birim zamanın maliyeti aynı kabul ederek. Ama bu daha ziyade spesifik e, projeler için kullanıldığı and, uh, sistematik olarak kullanılan bir yöntem olmadı. Okay. Ha, okay. So eco, so the, Eko ve parasal sistem üzerine us, sormak the, istediğim son bir şey daha uh, var. Ağın bir bankası var değil mi? Bildiğimiz banka değil ama ağın kredi sistemi diyebileceğimiz bir yapı var. Belki bununla ilgili biraz bilgi verebilirsin. Nasıl işliyor? Bir kredi kurumu ama tam da değil. Faizsiz kredi sağlıyor ve üyeleri tarafından paylaşılan bir altyapı ve destek sistemi gibi. Değil mi? Evet, bu da bir kooperatif olarak oluşturuldu. A üyelerinin bir kısmı ve ağın dışarıdan destekçileri birikimlerinin bir kısmını mevduat olarak buraya yatırdı. Bu mevduat da faizsiz kredi olarak yerel girişimleri ve projeleri desteklemek için kullanılıyor ama bu kredi girişimi çok gelişmedi. Şu an Katalonya'da mevcut daha yaygın ve gelişmiş kredi kooperatifleriyle iş girme sürecindeyiz. Bir yandan da küresel düzeyde kurulacak ve kooperatifleri deste destekleyecek bir müşterekler bankası fikri tartışılmakta. Bunun da süreci devam ediyor. Belki bu girişimlerin gelişmesi ve kapsamlı hale gelmesi daha olasıdır. Kim bilir? Evet, epeyce bir şeyden bahsettik. Son olarak en başta söylediğim bir şeye geri dönmek istiyorum. İntegral Kooperatif'in ortaya çıkış sürecini 2010 öncesinde büyümeme hareketinin örgütlendiği döneme bağlamıştın. Bir kısmımız için büyüme hareketi ve dayanışma ekonomileri ya da kooperatif hareketi arasındaki bağ bariz olabilir. Ama eminim çoğumuz için ne alakaları olduğu o kadar aşikar değil. Büyümeme hareketi neden öz, öz yönetimci bir ekonomiye bir kooperatif ana ihtiyaç duyuyor? Evet, büyümeme hareketinin amacı yerel ve pratik bir alternatif yaratmaktı. Ekonominin yerelleşmesi bu an bu bağlamda önemli bir hedefti. Ekonomi ne kadar yerelleşirse, ekonomik değişik to değiş tokuşlar ne kadar yerelleşirse, ekonominin ekolojiye ve gezegene etkisi o kadar azalacak. İkinci olarak büyüme hareketindeki komünotelerimizi yaratma meselesi ki benim için temel bir ilke bu. Bir topluluk olmak ve bunun için kendi aramızda nasıl ilişkiler kurduğumuza bakmak, bir komünote olmak hem gezegene daha az zarar vermek hem de daha mutlu insanlar demek. İnsanlar yalnız olmuyor, birbirlerini destekliyor ve kapitalizme içkin bireycilikle savaşmanın en yetki yolu bu. Bu prensipler ve özelleşmeye dair vizyonumuz ki belki tüm büyümeme hareketince paylaşılan bir vizyon değildi ama o noktada Katalunya'da bizim için bu konudaki duruşumuz netti. Bu çözümlerin devlet tarafından, hükümet tarafından bize verilmeyeceğini biliyorduk ve bunları kendimiz inşa etmek istiyorduk. Yereli ve komüniteyi inşa ettiğimiz süreçle ekonomik özelliği hayata geçirebileceğimiz merkezlerle ancak bu şekilde devletten ve kapitalizmden bağımsız alternatif bir sistemi kurabiliriz. İntegral'den iki sene önce Katalunya büyümeme ağını, ağını kuran da işte bu vizyondu. Büyüme hareketinin yolu bu bağlamda özerk bir siyasi alanı üretmek oldu az önce bahsettiğim paylaşım ve komünite inşası yerel ve bölgesel ölçeklerde bu şekilde gelişti bu sayede gelişti yani büyüme hareketinin arkasındaki görüş daha genel olmakla beraber integralink ile aynı Anladım. Gerçekten çok iyi açıkladın. Son sorum şu, biraz önce Ağ üyelerinin oldukça bağımsız davranabildiğini ama tüm Ağ'ın katkı yaptığı ve üyelerin ortak kararıyla başlatılan projelerde olduğunu söylemiştin. Bu gibi ortak projelere dair bir iki somut örnek verebilir misin? Aklınızda somutlaşmış böyle ortak proje var mı? Yakın veya uzak gelecekte hayata geçirilmesi geçirilmeyi planladınız. Mesela bir ara bahsetmiştim, Katalonya'yı dolaşacak bir karavan projeniz vardı. Hayata geçti mi bilmiyorum ama ama evet. karavanda böyle ortak bir proje evet. miydi? Because I know there was a caravan planning that you were planning a caravan trip around around Catalonia. I don't know if it worked out but Evet. Şimdi şöyle bir mesele var. Ben son 4 senedir Katalunya'da yaşamadığım için kooperatifteki bütün gelişmelere katkı sunamıyorum ve takip edemiyorum. Bu nedenle ben daha çok F Coop Perkow üzerinden uluslararası seviyeye yoğunlaşır oldu. Uluslararası ölçekteki faaliyetlerimizle de yerel odak noktaların yaratılmasını destekliyoruz. Yerel odaklar ekonomik ve bütüncül bir özelleşmenin ilk tohumlarıdır diyebiliriz. Küresel hareketin yerel noktalarıdır. Yaklaşık 20 tane böyle yerel odak noktası var. Farklı farklı bağlamlarda ve zamanlarda yaratılmış bunlar. Ben de şu an göçebe bir odak nokta kurma sürecindeyim. Farklı yerel odakları birbiriyle pratik ve deneyim pratik ve deneyimleri birileri arasında aktaracak, odak noktalar arasında ürünlerin dolaşımını sağlayacak ve bütün bunları yapacak bir grup insan olacak. Yani bağlantıları kuracak ve dağıtımı yapacak bir gezici odak. Bu girişim henüz çok da işlevselleşemedi ama bir yandan da bir grup insan var ki artık dünyanın dijitalleştiği bu çağda daha göçebe hayat biçimlerini de tercih ediyorlar. Biz de bu göçebelik seçimini aslında aktivizmin beslenebileceği bir kaynak olarak görüyoruz ve Avrupa çapında ve hatta dünya çapında bağlantılar kurmaya yönelik kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler vaktin için ve tüm sorularımızı cevapladığın için. Evet bildiğimiz ekonominin sonu programında konuğumuz Enric Duran idi ve Bengiak Bulut gerçekleştirdi bu söyleşiyi Katalonya'daki dayanışma ekonomileri ve kooperatif örnekleri üzerinden bir de alternatif para birimleri konusunda konuştuk. İki gün sürdü bugün bu hafta bildiğimiz ekonominin sonu bugün ikincisiydi.